Modern tıp, yıllardan beri hayatımızın bir parçasıdır. Onca doktorun ve ilacın çare olmadığı durumlarda hemen başka çözümler aramaya başlıyoruz. Yüzyıllardan beri başvurulan tamamlayıcı tıp günümüzde de devam ediyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, inanç ve tecrübelere dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tedavi etme, iyileştirme uygulamalarıdır. Son yıllarda klasik tıbbın çözüm bulmakta zorlandığı pek çok hastalık için hastalar bu yolu izlemekte ve çözümü tamamlayıcı tıpta görmekte. Sadece ülkemizde değil, dünyada da tamamlayıcı tıp ön plana çıkan bir seyir izlemekte. Peki ilaç dışı tedavi nedir? Modern tıbbın dışındaki alternatif çözümler nelerdir? Hangi durumlarda tamamlayıcı tıbba başvurmak gerekir? Bütün bu soruların cevabını Dijli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Hilmi Isı'nın sohbetinde birlikte dinleyelim. Doğada kişinin her sağlık sorununa çözüm getirecek alternatifler kaynaklar var. Doğal kaynaklar var. Bunların doğru zamanda, doğru dozda, doğru şekilde kullanılması lazım. Tamamlayıcı tıpta toplumda o ehliyeti sahip olmayan çok kişi var. Ben şunu iyileştireceğim diye simsarları yoluyla çevrede insanların zor duruma düşen o ailelerin yani hani denize düşen yılana sarılır misali o niyetlerini suistimal eden bir çevre var. Ciddi bir çevre var. Mesela bazen dinliyorum işte televizyonda Açıklıyor diyor işte şu bitki şuna çok iyi geliyor doğrudur. Gidip sorarım o işi satanlara diyorum ki vatandaş sizden bunu isteyince ne veriyorsunuz ona? Ne kadar nasıl kullanıyorsunuz? Söylediği şekliyle kullandığında bakıyorsunuz ki o kişinin birkaç kullanım sonrası ölmeden başka bir seçeneği kalmıyor. Yani diyelim dozunu, miktarını, şeklini bilmiyor. Toplum bu konuda yeterince bilinçli değil. Bir şey iyiyse ne zaman iyi, ne kadar iyi, nasıl iyi, bunu iyi bilmek lazım. O açıdan alternatif tıbba çok bilinçli tavsiyelerle yaklaşmak gerekir. Yoksa bundan alternatif tıptan çok zarar gören çok kişi var. Suistimale de açıktır. Bana insanlar gelip bu konularla ilgili durumlarını konuştuklarında ben öncelikle onlara zarar vermemenin gereği neyse onu paylaşıyorum. Onun dışında da varsa basit bir iki tavsiye onları yönlendiriyorum pozitif dönmeyen şimdiye kadar olmadı gibi. Yani bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ortam, bağışıklık sisteminin güçleneceği ortam da bağırsaktan geçer. Bak basit bir şey. Ağızdan el alınan ilaçla geçmez. Kemoterapiyle geçmez. Bağırsak florasını düzeltirsiniz. Bağırsak florası düzelince bağışıklık sistemi kendini ayarlar, düzeltir. Bağışıklık sistemi kendi düzeltince de Yüz binlerce çeşit hastalık gelse bile bağışıklık sistemi onlarla baş edebilecek bir sistemdir. Oysa alınan ilaç bir noktaya hedeflenmiş kimyasallardır. Bu nedenle bağışıklık sistemini regüle edecek, güçlendirecek değil. Regüle edecek. Mesela aşırı duyarlılık varsa, fazla çalışan bir bağışıklık sistemi varsa zarar verir. Az çalışıyorsa zarar verir. Bunu regüle etmek. Az çalışıyorsa yukarı çok çalışıyorsa aşağı indirmek lazım, dengelemek lazım. Çamaşır suyu benzeri şeyler, bakteri öldüren şeyleri eve sokarsanız bağışıklık sistemini köreltirsiniz. Diş macunu, flor içeren diş macunları bağışıklık sistemini bitiriyor. Bitiriyor yani ne diyelim. Üzülerek dinlediğim reklamlar var. Diş macunu, antibakteriyel diş macunu reklamları resmen bir insanı öldürme anlamına gelir sürekli ağza baktı antibakteriyel bakterisit veya bakteri öldüren bir şey soktuğumuzda bu ağız florasını bozar. Yani ağzın bakteri düzenini bozar. Oysa vücudun bağışıklık sistemi bağırsak florası yani bağırsak bakterileri üzerine kurulu. Bağırsak bakterilerinin de ana kaynağı ağızdır. Ağzı sürekli de bozarsanız o düzeni bağırsak da bozulur. Ondan sonra sağlıklı bir bireyken sağlıksız birey haline gelir. Ne için? Beyaz diş sahibi olmak için. Doktorun görevi dişleri beyazlatmak değil. Doktorun görevi ağız ve diş sağlığını sağlamaktır. Bu açıdan bu e, yanlış niyete bilmeden yaklaşım gösteren doktorları da bu konuda diyorum ki biraz daha düşünün. Sağlıklı yaşamın koşullarını yıkanmadan, giyinmeden tüketeceği gıdaya kadar bilinçli yani çok pahalı şeyler yemekle sağlık kazanılmıyor, doğru şeyler yemekle kazanıyor. Artı fazla şey gıda tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemi çöker. Kilo alma eğilimi olan şahıslarda birçok sistem felç olur. Yani endokrin sistemi felç olur, bağışıklık sistemi felç olur. Beyin daha az çalışır. Bak bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Beyin daha az çalışır. Kilolu biriyle az kilolu birinin beyni hiçbir zaman aynı frekansta, aynı verimlilikte çalışmaz. Ailelerin bu konuda dikkatini çekmek isterim. Çocuklarını obez yapacaklarına çocukları biraz aç kalsın. Aç kalası bir haldeki çocuk beyni daha çalışan bir çocuktur. Daha fazla çalışır. Onun dışında bağışıklık sistemini güçlendirir? Diyelim zihin, cimnastiği yaptıran şeyler, satrançtır, damadır, benzeri şeylerdir. Artı böyle hafif gerilimsi yani gerilimi yaratan hafif aşırı değil bunlar da bağışıklık sistemini Çalıştırırlar. Yani her tarafı rahat olan bir çocuk ne bağışıklık sistemi gelişir, ne beyni gelişir, ne duyuları gelişir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Hilma Isıya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, günaydın Türkiye'de söz ve sohbetten sonra, şimdi müzik zamanı. Söz ve müziği kendisine ait olan Sonsuz Ol adlı şarkıyla yalın bizlerle. Müzikten hemen sonra Dede Korkut hikayelerinden Kazan Bey ile oğlu Uraz'ın öyküsü sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Sen sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun ne söyledim de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı, paylaştım seninle. Ne söyledim de bana hala dargınsın. Diye. Unutulsan mı? Unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Unutulsan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Seninle ne söylediğimde bana hala kızgınsın Bu sabah erken uyandım gittim sana güller aldım mutlu ol diye mutlu ol diye Bu sabah ki anladım ağladım sana şarkı yazdım sonsuz ol diye sonsuz ol diye unutulsan mı Masam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı unutulsan mı unutmasam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı dün sabah herken uyandım gittim sana.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 Ulaşoğlu Kazan Bey otağının gölgeliğinde dinleniyordu. Sol yanında dayısı Aruz, sağ yanındaysa kardeşi Karagöne vardı. Oğlu uruzsa karşısında oturmuş duruyordu. Kazan sağına dönüp kardeşi Karagöne'ye bakıp kahkahalarla güldü. Sol tarafında bulunan dayısı Aruz'a bakıncaysa içini kaplayan Sevinç yüzüne vurdu. Sonra karşısında oğlu Uruz'a bakınca gözleri dolmaya başladı. Oğlu Uruz dayanamayıp yanına gelip diz çöktü. Babasına sağına baktın güldün. ''Soluna baktın sevindin ama beni görünce neden gözlerin doldu baba?'' diyerek sebebini sordu. Kazan iç geçirerek oğlanın yüzüne baktı. Sağıma baktığımda kardeşim Karagöney'i, soluma baktığımdaysa dayım Aruz'u gördüm. Her ikisi de çok ünlüdür. Katıldıkları savaşları kazanarak ganimetlerle dönmüşlerdir. Karşıma doğru baktığımdaysa seni gördüm. 16 yaşına geldin ama yay çekmedin, ok atmadın, ''Düşmanla savaşmadın. Yarın ben ölünce korkarım sana tacımı ve tahtımı vermeyecekler.'' ''Böyle bir sonum olmasını çok üzüldüğüm için anladım dedi. Uruz bu söz üzerine babasına ''Abey baba, hüneri oğul babadan mı öğrenir yoksa babalar oğuldan mı öğrenir? Sen beni ne zaman düşmanla savaşırken yanında götürdün? Ben senden ne gördüm ne öğreneyim?'' dedi. Oğlundan böyle bir cevabı beklemeyen Kazan Bey etrafına dönerek ''Ben oğlumla bir hafta avlanıp... ''Sınırlarımıza kadar gidip savaştığımız yerleri göstereceğim. İleri de oğluma lazım olur.'' der. Yanına 300 askeri alarak yola çıkarken, 47'ini ise Uruz'u himaye etmesi için görevlendirdi. Kazan, oğluyla dağlarda yabani geyik ve kuşları avladı. Düz bir yere çadır kurdurarak birkaç gün beyleriyle birlikte yediler içtiler. Onları uzaktan izleyen düşmanları bu durumdan oldukça hoşnuttu. Saldırmak için fırsat kolluyorlardı ve en zayıf anlarında saldırmaya başladılar. Kazan ileride beliren toz bulutunu görünce düşmanın geldiğini anladı. Oğlu daha düşmanın ne olduğunu da kim olduğunu da bilmiyordu. Kazan oğluna bana sen çok kötü zamanda ayak bağı oldun dedi. Oruz baba izin ver savaşayım kendimi ispatlamamın zamanı geldi demesi üzerine babası ''Bu savaşın tehlikeli olduğunu ve ileride lazım olması açısından kenarda izleyip öğrenmeni istiyorum.'' Yanına 40 askerini de alıp pusuda bekle buyurdu. Uruz babasının sözünü kırmayarak geri döndü. Ancak dayanamayan oğlu Uruz 40 yiğitle birlikte savaşa katılırdı. Fakat tecrübesizliği nedeniyle bir anda savaşın ortasında kalan Uruz'u düşman yakalar ve etrafındaki kırk yiğidi şehit ederler. Oğlunun esir düştüğünden haberi olmayan Kazan, savaş alanını etraflıca incelediklerinde oğlunun yanına verdiği 40 askerin cenazelerini görür. Oğlunu cenazeler arasında bulamayan Kazan Bey, onun esir düştüğünü anlar. Kazan ve askerleri düşmanın izini günlerce sürerek bir anda karşılarına dikilir ve sonra düşman ordusunu yenilgiye uğratırlar. Oğlunu düşman elinden kurtaran Kazan Bey, sevinçle geri dönerken ganimetleri de yanına alır. Bu zafer sonrası bir hafta boyunca dillere destan bir ziyafet verilir. Günaydın Türkiye'de Dede Korkut hikayelerinden bir kahramanlık öyküsü sunduk sizlere. Şimdi müzik var sırada. Sözleri Ahmet Sami Toker'e ait Unuttun Beni Zalim adlı eseri Zeki Müren seslendiriyor. <gülüyor> Seviyorum, seviyorum seni zalim kendisisin bir selam vermeden geçersin Bir sen beni ne, çok üzersin seviyorum seviyorum seviyorum seni zalim seviyorum seni zalim seviyorum seni zalim, seviyorum seni zalim. Programımıza ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili Radyo 1 dinleyenleri. Saatlerimiz 7.30'a yaklaşırken beraberliğimizin son dakikalarında aşık daiminin kaynaklık ettiği Kainatta Bir zerre adlı türküyü Erol Köker'den dinleyelim. Haftaya çarşamba aynı saatte TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımcılarından Dilek Başın hazırladığı, teknik yapımda Ercan Yaşar'ın görev aldığı yeni bir Günaydın Türkiye programında buluşmak üzere. Sonucunuz ben Tuuba Bezirgen. Mutlu günler geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, Radyo 1'de kalın. Zerreyim ben kendimi bilmez miyim Zerre içinde zerreyim ben kendimi bilmez miyim Zerre içinde zerreyim ben kendimi bilmez miyim Mamur benim, harap benim, mamur benim, harap benim Ayağlar da turap benim Kadehlerde şarap benim, ben kendimi bilmez miyim? Kadehlerde şarap benim, ben kendimi bilmez miyim? Denizlerde ruh olalı, denizlerde ruh olalı, döneklere yuh olalı. Ruhlar ile ruh olalı, ben kendimi bilmez miyim? Ruhlar ile ruh olalı, ben kendimi bilmez miyim? Günah bende, hakir benim, günah bende, hakir benim Hizmet ehli, zakir benim Adem kadar bakir benim, ben kendimi bilmez miyim? Adem kadar bakir benim, ben kendimi bilmez miyim? Daimiyim bende, bende, daimiyim bende, bende, ben dolmuşum bende, bende Dalmışım perakende, ben kendimi bilmez miyim? Gönüllerde perakende, ben kendimi bilmez miyim? Günaydın Türkiye! Türkiye.